أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد, قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أُعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شيئا وهو شر لكم. والله Sadakallahu lazim ve kana Allahu taala fi ayatin ukhra astauzu billah ve alefa bayna kulubihim lev anfaqt ma fil al-ard jamian ma alefta bayna kulubihim velakin Allahu alefa baynahum innehu azizun hakim Sadakallahu alazim ve kana an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi Sadaka Rasulullah Okumuş olduğum e, önce Bakara Suresi 216. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sizin üzerinize farz kılındı hoşlanmasanız da nice hoşlanmadığınız şey vardır ki o sizin için hayırlıdır. Nice hoşlandığınız şey de vardır ki o sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Buyuruluyor. İkinci okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ve onların kalplerini uzlaştırdı Allah. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın, infak etseydin, yine onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah aralarını bulup onları telif etti, uzlaştırdı. Çünkü O üstün ve güçlü olandır, aziz ve hakimdir. Hükmü ve hikmeti her şeye geçerlidir ve her şeyden daha güçlüdür. Ee, Enfal suresi 63. ayetin maliydi bu da. Son okuduğum e, hadis-i şerifte sizden hiçbiriniz kardeşi için e, kendisi için istediğini kardeşi için de istemediği müddetçe iman etmiş olmaz. Yani kendimiz için istediğimiz her türlü hayrı, güzellikleri kardeşlerimiz için de istememiz imanla e, bağlantılı bir husus olarak vurgulanır. Sevgili kardeşler, bugün Allah sevgisinden ve bizim Allah'ı sevmemizden ve Allah rızası açısından sevmemiz gereken diğer e, kardeşlerimiz arasında olması gereken sevgiden bahsetmeye, kısaca o konularda e, bazı hatırlatmalarda bulunmaya çalışacağım. Sevgi, <gülüyor> tanımlanması bile gereksiz e, ve hatta çok zor ama herkesin e, fıtratında var olduğu için tanıdığı, bildiği bir duygu. Bu e, evladını sevmeyen, anne babasını sevmeyen veya nice insanı veya varlığı sevmeyen bir kimseden bahsetmek mümkün değildir. Tabi sevgileri aşırı hale getirip putlaştırmak söz konusu olduğu gibi Allah'ı sever gibi sevmek, aşırı bir şekilde her şeyini feda edebilecek derecede e, maddi hususları sevmek e, bir tarafa bir de Allah için sevmek vardır ki başta Allah'ı ve e, o sevdiğimiz zattan dolayı sevilecek hususları sevmek. Yani iki taraflı bir özellik. E, sevgi dinin özü olan bir husus olduğu gibi e, küfre de insanı ulaştıran e, problem yumağı haline gelebilir. Adres yanlış olursa e, sevgi de e, ne olur? Elbette yanlış yere yönlendirilmiş olur. E, i̇şte aşk dediğimiz şey aslında sevginin e, olağanüstü hale gelmesi e, bir insanı aşırı şekilde yüceltmek ve kendi değerimizi de aslında e, kaybetmek. Ee, şeklinde ifade edilebilir. Ee, ne diyorduk? Ee, Allah için sevmek diyorduk. Ee, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek kişinin imanını kemale ulaştıran e, en önemli unsurlardan biridir. Allah Resulü öyle haber verir. Ee, biz Allah'ı seversek Allah e, gerçekten bizim sevgimiz oranında bizi sevecek ve sevdiklerine de bizi sevdirecek, sevdiklerini de bize sevdirecektir. Din sevgiyle bu kelimeleriyle izah edilir. Allah'ın sevdiklerini, sev dediklerini sevmek, Allah'ın sevmediklerini, Allah'ı sevmeyenleri de sevmemek esasına oturur. La ilahe illallah'ın bir anlamı da sevgiyle izah edilebilir. Allah'tan başka gerçek anlamıyla mutlak şekilde Allah'ın izin vermediği hiçbir şeyi sevip kabul etmemek sadece Allah'ı ve Allah'ı ölçü kabul ederek onun sevmeye rıza gösterdiklerine karşı gönlümüzü yöneltmek tevhidin bir anlamıdır. O yüzden sevgiyle ilgili hususlar aslında imanın e, sosyal hayata yansıması şeklinde değerlendirilebilir. Hayatın merkezine Allah'ı koyuyor ve her şeyden çok onu seviyorsak, diğer seveceklerimizin de kaynağını o Allah sevgisiyle oluşturuyorsak, iman ettiğimizi göstermiş oluruz. Yani sadece zihnimizi sadece aklımızı, sadece bazı bilgilerimizi e, İslamileştirmek, imanla bağlantılı hale getirmek yetmiyor. Duygularımızı da, hislerimizi de, iç dünyamızı da İslamlaştırmak, onları da Allah'a teslim etmemiz gerekiyor. Böyle olmazsa, az önce okuduğum Ayet-i Kerime'de olduğu gibi, nice hoşlandığımız şey olur, ama o, o bizim için şerr olabilir. Evet, müminse Allah'ın razı olduğundan razı olmalı, ondan hoşlanmalı. Kişi sevdiğinin sevdiğini de sevmeli, sevdiğini göstermeli. Esas sevgi Allah sevgisiyle bağlantılı olarak ele alınmalı. Yoksa insanların ve yaratıkların hiçbiri aşırı şekilde sevilecek kadar yüceltilemez o zaman onu bir ölçü gibi bir ilah gibi mutlak sevgimizi yönelteceğimiz, kendimizin de ona kul ve köle olabileceğimiz tutsaklık, tutku haline dönüşecek bir problem haline gelebilir. Ama sevdiğimizi Allah için seversek, bu ettiğimize de Allah için buğz edersek o zaman mümin olduğumuzun ispatı olur. Bakara suresi 165. ayette Cenab-ı Hak insanlardan bir kısmı Allah'a bazı ortaklar koşar nid endat edinir. Onları herhangi sevdiği para cinsinden karşı cins yönüyle aşırı tutsak olduğu sevdiği yücelttiği varlıklar olur. İşte işin tehlikesi o sevdiğini Allah'a eş koşmaya kalkar. Allah'ı sever gibi o varlıkları sever. Halbuki müminlerin Allah sevgisi, başkalarının Allah'a eş koşarak aşırı şekilde sevdikleri herhangi bir şeyden, nitten çok daha şiddetlidir diyor Cenab-ı Hak. Başkalarının sevdiği bir davasından yücelttiği değerlerden, sevdikleri putlardan Allah'ı müminler çok daha fazla sevmek zorundadır. Bakara suresi 165. ayetin ifade ettiği duruma göre. Evet. Gönül, bugünkü hayat sevgiyi de mahvetti. Nice duygularımızı mahvettiği gibi. Artık ne Allah sevgisi ne de Allah sevgisine dayalı bir insan sevgisi pek fazla söz konusu değil. İnsanlar kendini seviyor, tabii öylesine fazla seviyor ki başka sevgiye yer bırakmıyor. Kur'an-ı Kerim'in hevalarını ilah edinenleri gördün mü dediği bir ifade. Yani arzularımız, heveslerimiz, beğenilerimiz, zevklerimiz, keyiflerimiz bizim bir nevi tanrımız oluyor biz de bir yönüyle onların kulu ve kölesi olmaya kalkıyoruz modern insan sevgisiz bir insana dönüştü makineleşti o yüzden candan bir sevgiyi artık insanlar ne yapamıyor göremiyor birbirlerinden fedakarlık yapamıyor insanlar aile bireylerinde bile ciddi manada bir kopukluk var Müslüman kardeş kabul etmesi gereken diğer insanları çok basit meselelerden dolayı kırıp geçiriyor. Hatta i, i, hakkı tavsiye etmek, emri bil maruf yapmak niyetiyle de olsa bir insanın kalbini kırabiliyor, rencide ediyor, hakaretler yağdırıyor hatta tekfirler edebiliyor. Kaybettiğimiz o sevgiyi yeniden Allah'ın kitabında emredilen Peygamber'in sünnetinde uygulanan tarzda yeniden hayatımıza geçirmek zorundayız. Yoksa, yoksa stresten, bunalımdan, yalnızlıktan ve bir sürü iç dünyamızın kaosundan kurtulamayız. Sevgi bir ihtiyaçtır ki Allah onu fıtratımıza yerleştirmiş. Ama nereye yönelik sevgi? işte onu da vahiy ile bize bildirmiş. Sevmek, Allah'ın sevmediklerini değil. Sevmek, Allah'ın sevmemize rıza gösterdiklerini ölçüsüz sevmek değil. Sevmek, ölçü olarak Allah'ı merkeze alarak, mutlak manada Allah'ı severek, Allah'ın da bizi seveceği ölçülerde, sevilmesi gerekenleri sevilmesi gerektiği kadar sevmek. İşte bu bizim hem dünyamız açısından hem de ahiretimiz açısından e, ciddi manada e, önem arz edecektir. Allah zaten bize lazım olduğu için e, emirlerini ifade etmekte. E, kimin için sevmemiz gerektiğini de bu açıdan e, bize bildirmektedir. Peki bu Allah kimleri sever ve kimlerin nasıl sevmesini e, e, emreder? Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak e, onları bir hatırlatmaya çalışayım. Allah kimleri sever? Yani bizi de Allah seviyor mu? Veya biz Allah'ın sevdiklerini mi seviyoruz? Yoksa sevmediklerini mi? Kur'an bu noktada şu ölçüleri bize hatırlatır. İhsan sahibi muhsilleri yani bugünkü ifadeyle güzellik sergileyen güzel insanları manevi açıdan değerlendirirsek Allah'ı görür gibi candan samimi olarak ibadet eden kulluk yapanları sever. Ayet kelimeleri okumak istemiyorum bu konuda vakitten yararlanmak için ayet kelimelerin serbest malinden yola çıkarak bunları ifade ediyorum. Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Yine Allah Rasulullah'a tabi olan ona uyan kimseleri sever. Allah takva sahibi sorumluluk bilinci ve Allah sevgisini, Allah korkusunu gönlüne yerleştirenleri sever. Allah sabredenleri sever. Tabi sabır bir meskenet, zillet, her türlü olumsuzluğa katlanmak demek değil. Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamak için direnç sahibi olmak. içimizden ve dışımızdan gelen zorluklara direnmek demek. İşte öyle yapanları Allah sever. Allah tevekkül sahibi olanları, kendisine dayanıp güvenenleri sever. Allah, adil olanları. Adil olmak, Allah'ın indirdiği hükümleri tatbik etmekle olur. İster iş yerimizde, ister evimizde, ister ülke yönetiminde. Allah'ın indirdiği kanunlarla hükmederek ancak adil olunur. Yine Allah, kendi yolunda kenetlenmiş, saf bağlayarak mücadele edenleri, savaşanları sever. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sevdiği özellikleri size hatırlatmaya çalıştım. Yine Kur'an, Allah'ın kimleri sevmediğini de çok belirgin şekilde bize açıklar ki, biz de onları sevmeyelim. Bir, haddi aşanları, aşırı gidenleri sevmez. Hatta savaşırken düşmanımıza karşı bile aşırı düşmanlık yapmayı Allah sevmez. Fesadı, bozgunculuğu sevmez. Bozguncuları sevmez ayrıca. Günahlarda ısrar eden nankörleri, faizle uğraşanları, faiz alan, faiz veren kimseleri Allah sevmez. Kafirleri, Allah'a ve Rasulüne itaat etmeyenleri Allah sevmez, zalimleri sevmez, şımarıkları sevmez, kendini beğenip böbürlenen kimseleri Allah sevmez, müstekbirleri, büyüklük taslayanları sevmez, hain ve günahkar olanları Allah sevmez, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Sınırı aşanları e, Allah sevmez. Yine israf eden, e, savurganlık yapan, Allah'ın nimetlerini çarçur edenleri de Allah sevmez. Tabi israf, Allah yolunda çokça mal, para sarfeden kimse israf etmiş olmaz. Ama haram yolda veya e, gereksiz bir iş için çok küçük bir para harcamak bile nedir? İsrafıdır. Tabi paranın israfı olduğu gibi vaktin de israfı olur, sağlığın da israfı olur, nimetlerin diğer her türlü maddi ve manevi değerlerinde israfı olur. Evet, Allah'ın sevdiği ve sevmediği hususları e, saymaya çalıştım. Bu özellikler e, yönüyle hem kendimize bakacağız hem de kimleri sevip sevmememiz gerektiğini ifade edeceğiz. Birkaç da hadis-i şerif maali vererek e, konumu inşallah tamamlamaya çalışayım. Meşhur hadisi bilirsiniz. El-mer'u meâmen ehabbe Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani kimleri seviyorsak ahirette de onlarla beraber olacağız. Zalimler, kafirler, fasıklar e, bu noktada eğer bizim sevgimizi kazanmışlarsa ahirette de o sevginin neticesi olarak beraberliğimiz sürecektir. Tersi de bunun söz konusu. Kişi beni anne ve babasından bir diğer hadiste de kendisinden daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. Anne baba sevgisi fıtridir. Herkes anne babasını sever. Kafirlerde de sever, müminler de, hayvanlar da sever. Bu doğal bir şeydir ve fıtridir. Ama bir de sevilmesi gerekeni fıtrî olsa olmasa da imanımızdan dolayı sevmek. İşte o fazilet olan husustur. Kişi Allah ve Resulü'nü o ikisi dışında kalan her şeyden daha çok sevmedikçe imanın lezzetini bulamaz denilir. Buhari ve Müslim'in rivayetinde. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremez ve e, iman etmiş olmazsınız. Dolayısıyla müminler olarak birbirimizi sevmeden cennete giremeyeceğimizi, iman etmiş olamayacağımızı unutmamak gerekiyor. Birbirine bir mümin, iki mümin nasıl darılır, kavga eder, nasıl birbirlerinin aleyhinde bir faaliyetler yapar. Bunda insani zaaflar varsa eğer, kısa bir zaman sonra vazgeçer, hatasından döner. Değilse imani bir zaafdır. Ve o sevgisizlik kişinin ciddi manada imani noktada problemlerini ortaya koyar. Sevgi Allah için olmalı. Söz gelimi bize çok iyilik yapan bir kafiri iyilik yapan bir kafiri sevebilir miyiz? Bunun tersini sorayım. Bize bilerek veya bilmeyerek yanlış yapan, zarar veren bir mü'min'e gerçek anlamında anlamıyla düşman olabilir. Onu tümüyle sevgi defterinden silebilir miyiz? Sorunun cevabı müminler açısından, sizin açınızdan kolay. Hepimiz açısından. Ama uygulaması kimleri ne kadar seviyoruz? Eğer bize yardım eden, iyilik yapanları seviyorsak onu hayvan da yapar, kafir de yapar, doğru mu? Kendisine iyilik yapana iyilik yapmak veya ona karşı sevgi beslemek. Bize kötülük bile yapsa, yanlış bile yapsa Allah için bir mümini sevebilmek Hatta onun yanlışından, günahından dolayı onun adına tevbe edebilmek, onun affını isteyebilmek. Efendim o senin hakkında şöyle söyledi. Ben de iki söyleyeyim. O yanlış yaptıysa ben de yanlış yapıyorum. O yanlış yapmadı mı? O yapınca yanlış oluyor da aynı şeyi ben de ona karşı yapınca aynı duruma gitmiyor muyum? Olgun olmadığımız için, birbirimizin yanlışlarına tahammül edemediğimiz için, Allah için sevmediğimizden dolayı, müminler maalesef aralarında bir sürü husumet besliyor. Gönüllerimiz birbirleriyle kenetlenmiyor. Allah da bu topluma merhamet tümüyle göndermiyor. Sebep? Sebep biziz. Öyleyse eee Allah için nasıl sevilmesi gerekiyorsa birbirimizle öyle kucaklaşmamız lazım. Yeni bayramlar geçti. Bayram geçti. Bir başka bayrama da iki ay kadar bir zaman kaldı. İşte e, unuttuğumuz e, sosyal ilişkiler yönüyle e, e, ciddi manada e, ihmal ettiğimiz gönülle alakalı hususumuzu Bayramda biraz hatırladık, unuttuklarımıza sevgilerimizi yolladık, mesajlar ilettik, sarıldık, kucaklaştık, ziyaret ettik. Ne kadar yaptıysak, tabi insanların kimi de plajlarda Ramazan bayramı kutlamayı tercih ettiler. Ramazanda ne kadar eğer sevaba girdilerse onları denize dökme gayretinde bulundular. Ee, Biz ise inşallah e, gönlümüzdeki o ihtiyacımızı belirli oranda karşılamış Allah için e, Allah'ı sevdiğimiz ölçüden dolayı Allah'ın sevme, e, sevmemizi istediklerine sevgimizi ulaştırdık. Sadece bayramda mı sevecektik birbirimizi? Bayramda mı kucaklaşacaktık? İnşallah bu sevgimizi e, ümmet olmaya yönelik Yardımlaşmayla, işbirliğiyle, birliğiyle, kardeşane ilişkilerle perçinleyelim. Buna karşımızdakinin ihtiyacı olduğundan daha çok bizim ihtiyacımız var. Bizim ona yardım etmeye ihtiyacımız var, sevgi göstermeye ihtiyacımız var. Suratımızı asmak bir kul hakkıdır, unutmamak gerekir niye karşımızdakinin moralini olumsuz yönüyle etkileyelim? Niye onu kırıp geçirelim? Yani güzelce geçinmek varken, şimdi artık karı kocalar bile, baba evlat ilişkileri bile sevgi mihenkli olmuyor. Bir ticari ortaklıkmış gibi değerlendiriliyor. Pazarlık gerekiyor. Her şeyi herkes kendi merkezli olarak ele alıyor. O yüzden de stres, bunalım, kaos vesaire bitmiyor. İnşallah Allah için sevelim, Allah tarafından sevilelim. En merkezde Allah sevgisi olmak üzere Allah'ın sevdiklerini sevelim de Allah'ın sevdiklerinin sevgisine de Allah'ın sevgisine de ulaşmış olalım. Bunlar kuru kuru ben seni seviyorumla olmaz. Sevgi İspat ister. Sevgi fedakarlık ister. Ee, sevgi uygulamada kendisini göstermek ister. Ee, Rabbim hepimize e, önce Allah sevgisini, Allah'ın e, sevmemizi istediği güzel sevgileri e, gönlümüzde yeşertsin. Hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Ve birbirimizi kardeş olarak e, seven, kucaklayan yardımlaşan e, şuurlu müminler eylesin inşallah. Ela inna el kelam ve eblag nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kima kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kure'l kuran festemi'u le ve allekum turhamun. Auzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dinena islam. Sadakallahu lazim.